9 Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde kıymetli ve doğru olan yalnız ehli sünnet alimlerinin anladıkları ve bildirdikleridir. Ehli sünnet alimleri bu ilimleri eshab-ı kiram'dan öğrendi. Bunlar da Rasulullah'tan öğrendiler. Her mülhit, her bidat sahibi ve her cahil tuttuğu yolun Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uygun olduğunu sanır ve iddia eder. Bu halde Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden çıkarılan her mana makbul ve muteber değildir.